Hak mu saddak dini İslam, var bu dinde rusule ikram Müsliminin her şitan dini, hak bu dini İslam Müslümanın her şitan şey dini hak bu din İslam din bu dindir şüphe etme doğru git haktan sapıtma din size bakma kapılma dini hak bu din İslam Din size bakma kapılma dini hak bu dini İslam. Nasihül eden vefaik vakıla hakka muvafık. Aklan akleta mutabık dini hak bu dini İslam. Akla nakleta mutabık dini Hak bu dini İslam Hak dedi doğan Hisari Bu muhaddis sözü doğru Dedi Kur'an'ın da bari dini Hak bu dini İslam dedi Kur'an'ın da bari dini hak bu dini İslam